Allahu biallahim, in shaitanir rajim. Bismillahi r ve nastaynuhu, ve nastafiru, ve na'auzu biallahi min shururin fi sana min syyata mardina. Men yehtihi Allahu, falamuzillale ve men yudlil falahatiyle. Va eshedu an la ilahe illallah wa antehu la shirkala. Va eshedu an Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amabat. Fi inna istaqal hadis kitabullah ve khair alhadi ve şerrel umur muhtesatuhâ, ve kulle muhtesetin bid'a, ve kulle bid'atin zalâle, ve kulle dalâletin finnâr. Zebercet kitabının şerhinde tefsir bölümü Alimran suresi 86-89. ayetleri başlığında kalmıştık. 1392. olur rivayet i̇bn Abbas Abbas radyalanmadan, Ensardan bir kişi Müslüman olduktan sonra mürted oldu ve müşriklere katıldı. Sonra pişman olunca kavmine, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme tevbem kabul olur mu diye sorun haberini gönderdi. Bunun üzerine şu ayetler nazil oldu. Resulün kesinlikle hak olduğuna şahitlik ettikleri halde, üstelik kendilerine apaçık deliller de gelmişken, imanlarından sonra küfre giren bir toplumu Allah nasıl hidayete erdirir? Doğrusu Allah zalimler toplumunu hidayete erdirmez. İşte onlar var ya, onların cezası muhakkak ki Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların lanetinin onlar üzerine olmasıdır. Onun içinde sürekli kalıcıdırlar. Onlardan azap hafifletilmez ve onlar gözetilmezler. Ancak bundan sonra tevbe edip düzeltenler müstesna, ıslah edenler müstesna, şüphesiz Allah gafurdur, rahimdir. Al-İmran 86-89. Kavmi haber gönderdi ve bu kişi tekrar Müslüman oldu. Bu hadis Müslüm'ün şartına göredir. Taberi tefsirinde Nesai Ahmet bin Amber, İbni Biyatim tefsirinde İbni İbban Hakim ee, İbnül Münzir Müzir el efsatta beyhak Süneninde, Edvane-i es ve Muhbil-i Bina Camii Said'de etmişlerdir. Yani e, imandan sonra küfre giren kimseyi Allah bağışlamaz. Ancak tevbe edip ıslah ederse, düzeltirse, yani e, iman, tekrar iman ederek hayırlı ameller işlerse o zaman Allah bağışlayandır, rahimdir. Al-İmran Suresi 102. Ayeti 1393'ün olur rivayet. i̇bn Abbas radıyallahu anhadan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'tan hakkıyla sakının ve ancak Müslümanlar olduğunuz halde ölün ayetini okudu ve buyurdu ki, Şayet zakkumdan bir damla dünya denizlerine damlatılacak olsaydı, dünya halkının yaşamları bozulurdu. Peki ya onu tadan nasıl olur? Bu hadis bu ve Müslüm'ün şartlarına göredir. bunu not ayarlı Müsned'in Ahmet, İbni Bi Hatim tefsirinde, İbni Ban Hakim, Sünen Kübra'da Nesai, Tirmizi, İbni Mace, Şerusun'a de Beğavi, Bezzar, Taberani, Ettergib ve Terhib de El Esbehani, Zikrunnar'da Abdülgani el Mahdisi, Mesmuatul Mervde Ziyavul Maktisi, El Bağs ve Nuşur'da Beyhaki rivayet etmişlerdir. Alimran i̇mran suresi 133. ayeti 1394 Ebu Hureyre radiyallahu anh'ten adamın biri Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve Allah Teala genişliği gökler ve yer kadar olan cennet buyuruyor. Alimran i̇mran 133. ayetinde cennet göklerle yeri kaplıyorsa cehennem nerede olacak dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Gece her taraf kapladığı zaman sence gündüz nereye gider diye sordu. Adam Allah en iyi bilendir dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şüphesiz Allah dilediğini yapar buyurdu. Bu hadis Müslim'in şartına güredir. İshak bin Rahuya İbni İbban, Bezar Hakim, Delayül'ün Nübüvve'de Ebu Naim rivayet etmişler. Elban es da tercih etmiştir. Bu hadis aynı zamanda dünyanın düz oluşuna da delil olmaktadır. Çünkü e, yani göklere mukabil yer zikredilmiş. Yani yeryüzü kainatın zeminidir. Ona mukabil gökler zikredilmiştir. Yani yedi kat yer, yedi kat gök. Yani yedi tabaka yer. Bu ayeti, yani genişliği gökler ve yer kadar olan cennet, adam diyor ki, yani cennet göklerle yeri kaplıyorsa, yani başka bir mekan yok. Gökler ve yer var. Eğer cennet burayı kaplıyorsa o zaman cehennem nerede olacak diye soruyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da Gece taraf kapladığı zaman gündüz nereye gider diyor. Yani ne demek bunun manası? Mesela geceye gündüz nasıl oluyor? Yani dünyanın bir tarafı gündüzken öbür tarafı gece oluyor. Yani bunun gibi. Yani bütün bunlar burada olacak. Yani bu kadar olacak ve Allah dilediğini yapar diyerek cevabını veriyor. Alimran suresinin 4. ayeti 1395 Ebu Talha radıyallahu dedi ki: Uhud Savaşı'nda başımı kaldırıp sarması olma bakınmaya başladım. O esnada Müslümanlardan kalkanın siperinde uyuklamaktan dolayı kafasını eğmeyen kimse yoktu. İşte bu yani savaş esnasında uyukluyorlar. Uyku tutmuş. İşte bu Allah Azze ve Celle'nin şu anlatılan durumdur. Sonra Allah bu kederin ardından size bir emniyet duygusu ve bazılarınızı sarıp kuşatan bir iç sükuneti uyuklama hali vermişti. Ali İmran 154. ayet. Bu hadis müslümin şartına göredir. Tirmizi, Ziyer-i Muhtare'de hakim üst rivayet etmişler. Muhbil bin Sahil-i Müsnet Münesbâ bin tercih etmiştir. Al-İmran Suresi 190. Ayeti, 1396. Rivayet, Ata Rahimullah dedi ki, Ben ve Ubeyd bin Umeyr, Aişe radıyallahu anh'ın yanına girdik. Ubeyd bin Umeyr rahimullah dedi ki, Bize Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den gördüğün en şaşırtıcı şeyi anlat. Bunun üzerine ağladı ve dedi ki, Gecelerden bir gece kalktı ve buyurdu ki Ey Ayşe beni Rabbime ibadet etmem için bırakır mısın? Ben vallahi ben senin bana yakın olmanı istediğim gibi seni sevindirecek şeyi de isterim dedim. Bunun üzerine kalktı temizlendi. Sonra kalkıp namaz kıldı. O kadar ağlamaya devam etti ki koca ıslandı. Sonra yine yer ıslanınca kadar ağlamaya devam etti. Bilal Radyoğan gelip namaz için ezan okudu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu görünce de ağladı. Bilal Radyoğan dedi ki Allah'ın Resulü Allah senin geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlamıştır. Sen ise ağlıyorsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Şükreden bir kul olmayayım mı? Bu gece bana bazı ayetler indi. Bu ayetleri okuyup da tefekkür etmeyene yazıklar olsun. Andolsun ki göklerin ve yerin yaratılışında, gecenin ve gündüzün art arda gelmesinde akıl sahipler için ayetler vardır. Ali İmran suresi 190. ayet. Bazı rivayetlerde bu 190 ile 200. ayetler arası ne okuduğu da geliyor. Burada böyle kısa gelmiş. Bu hadis Müslüm-ül Şahı'na göredir. bu Şeyh Ahlakın Nebi'de İbn-i İbban e, Sayin'de rivayet etmiştir. Elbani Es-Sahiyha'da Mukbil Binadisayül Müsnet'te tercih etmişlerdir. Nisa Suresi 58. Ayeti 1397 rivayet Ebu Hurey Radyallahu'nun azatlı kölesi Ebu Yunus Süleym Bin Cübeyr Raymullah dedi ki Ben Ebu Hurey Radyallahu'nu Muhakkak ki Allah size emanetleri sahiplerine vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmenizi emrediyor. Muhakkak ki Allah'ın size kendisiyle öğüt verdiği şey ne güzeldir. Muhakkak ki Allah iştendir görendir ayetini okurken dinledim. Baş parmağını kulağının üzerine ondan sonraki parmağını da gözünün üzerine koydu ve dedi ki ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i bu ayeti okurken dinledim. Parmaklarını bu şekilde koymuştu. Bu hadis müslümin şartına göredir. Abdullah bin Yezid el-Muhri rahmetullah şöyle demiştir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin parmaklarını bu şekilde gözünün ve kulağının üzerine koyarken Allah iştendir ve görendir ayetini okuması Allah için işitme ve görme sıfatları vardır demektir. Ebu Davud dedi ki bu hadis Cehmiye fırkasının Allah'ın sıfatları konusundaki görüşünü reddetmektedir. Bunu Hafs bin Ömer cüz'un fihi kıraatin nebi de Ebu Davud i̇bn Münzir tefsirinde, İbn-i tefsirinde İbn-i Ben Hakim İbn-i Uzeymet Tevhid'de, Darimi Ennaktu Alel Merisi'de, Taberani Evsat'ta, Beyhaki El Esma ve sıfatlar rivayet etmişler. Muhbir bin Hadisayül Müsnet'te tercih etmiştir. Nisa Suresi 77. Ayeti 1398 İbn Abbas Radyalanma'dan, Abdurrahman bin Avf Radyalan ile bazı arkadaşları Nebi Sallallahu Aleyhi Vesselam'a gelip, Ey Allah'ın Resulü, Müşrikken İzzet içindeydik. Hem yani dünya bakımından. Ancak Müslüman olduktan sonra zillete düştük dediler. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şimdilik bana affetmek emredildi. Onun için müşriklerle savaşmayın buyurdu. Yani bu Mekke döneminde oluyor. Yani bu sahabiler diyorlar ki biz müşrikken izzet içindeydik. Yani rahat, konfor, bolluk, başkalarını yenen pozisyondaydık ama Müslüman olunca o Mekke döneminde işte Müslümanlar ayak takımı görülüyor. Fakirler çoğunluğu köleler ve müşrikler tarafından da eziyet görüyorlar. Bundan dolayı aslında çarpışmayı, yani kendilerine eziyet edenlerle mukabele etmeyi, onlarla dövüşmeyi talep ediyorlar burada. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da şimdilik bana affetmek emredildi. Yani görmezden gelmek, bu yapılanlara ses çıkarmamak, karşılık vermemek emredildi. Onun için müşriklerle savaşmayın buyurdu. Daha sonra Allah Teala Medine'ye hicret etmesini takdir edip, savaşa da izin verince, yani Medine döneminde de bu sefer savaş emrediliyor, bu sefer Müslümanlar savaştan yeri durdular. Bunun üzerine Allah Teala şu ayeti indirdi. Kendilerine ellerinizi çekin, namazı dosdoğru kılın ve zekatı verin denilen kimseleri görmedin mi? Yani bunlar Mekke döneminde, bunlara ellerinizi çekin. Yani cihat, savaş, böyle şeylere girişmeyin ama namazı dosdoğru kılın, zekatı verin. Böyle denilen kimseleri görmedin mi? Onlara savaş yazıldığında, savaş farz olduğunda içlerinden bir grup Allah'tan korkar gibi veya daha şiddetli bir korkuyla insanlardan korkarak Rabbimiz niçin bize savaşı yazdı? Bizi yakın bir süreye kadar ertelesen olmaz mı? dediler. Nisa 77. ayet. Bunu Bukhari ve Müslim şartlarına göre bir isnapla İbn-i Biyatim rivayet etmiş. Nesai, Taberi, Hakim, Zülmakzel, Muhtaride ve Beyhakisünende rivayet etmiştir bilbina cam müs de tarihcih etmiştir Nisa Suresi 90 95 ayeti yani bir, e, bu geçen rivayet ve olan e, ayet insanların e, duygusal duygularla histele hareket etmelerini yasaklayan naslardır yani cihad edeceksen bu senin nefsinin e, istekleri doğrultusunda değil yani nefisleri Mekke dönemindeyken cihad etmeyi istiyordu. Niye? Çünkü eziyet görüyorlar, sıkıntı görüyorlar. Yani dünyevi manada da daralıyorlar. Dünyevi manada bir sıkıntıya giriyorlar. Bundan dolayı cihad etmek istiyorlar. Allah Azze ve Celle de onlara cihada izin vermiyor. Ama Medine dönemi, bu sefer Medine döneminde devlet olmuşlar. Yani imkanlar genişlemiş, eziyet söz konusu değil güvene kavuşmuşlar. Bu sefer savaşmak emrediliyor. Yine duygulara tercih bir durum. Bu sefer savaşmak insanların işine gelmiyor. Yani nefislerin hoşuna gitmiyor. Allah işte orada cihadı emrediyor. Bakara suresinde de zaten bu duruma işaret edilerek sizin hoşunuza giden Allah'ın takdir etmediği şeyler veya sizin hoşunuza gittiği halde Allah'ın takdir etmediği, Allah'ın size takdir etmediği için sizin aslında aleyhinize olacak şeyler vardır. Yani hoşunuza gitse de aleyhinize olacak şeyler vardır. Yine hoşunuza gitmese de sizin lehinize olacak şeyler vardır. Siz bilmezsiniz Allah bilir buyuruyor. Bunun gibi bu da bu duruma işaret ediyor. Yani o ayet de bu duruma işaret ediyor. Yani duygularla, hislerle harekete izin yoktur şeriatta. Yani yapılan ameller sırf Allah için. Yani mesela sıkıntıya, baskıya eziyete uğrayan bir Müslüman, burada savaştığında, cihad ettiğinde, mukabele ettiğinde, burada nefsinin payı olabilir. Çoğunlukla da böyle olur. Mesela biliyorsunuz, şu son yıllarda, dünya çapındaki Müslüman ülkelerde, yıllardır Allah'ın indirdiğiyle hükmedilmiyor zaten. Yani Allah'ın şeriatı bir tarafa atılmış, terk edilmiş, hatta, Yönetime karşı ayaklananlar dahi kendileri aslında Allah'ın şeriatını terk etmişler. Ama ekmekleri azalınca, vergiler çoğalınca, enflasyon artınca ayaklanacaklar, savaşacaklar. Ama bunu dini bir kılıfa sokarak yapıyorlar. Bunun cihat diyorlar ve Müslümanların kanları dökülüyor, fitneler oluyor, istenmeyen durumlar ortaya çıkıyor. Böyle olmadığı zaman yani dünyevi bir sıkıntıya girmediği zaman canları acımadığı zaman insanların ekmekleri azalmadığı zaman aç kalmadıkları zaman böyle bir sıkıntı yoksa kimsenin cihadı düşündüğü yok. Yani ortada Allah'ın hükümleri. Bak mesela Türkiye'de dün FETÖ vardı. FETÖ diye ayaklandılar millet. Yok onlar şöyle yaptı böyle yaptı. E şu anki hükümet ne yapıyor yani? Ha, biz ayaklanma tarafları değiliz de e, hareketlerindeki Davranışlarındaki tersliğe işaret etmek istiyoruz burada sadece. Yani tamamen nefsani, tamamen şeytani çıkışlardır bunlar. tetöden niye şikayetçisiniz? Yani düne kadar bunların akidesi zaten eskiden beri bozuktu. Akidelerinden dolayı kimsenin sesi çıkmıyordu. Hatta övüyorlardı, programlarına katılıyorlardı. Dinler arası diyaloglarına destek oluyorlardı. Buralarda hiç muhalefetleri yoktu insanların. Neden muhalefetler yoktu? Çünkü dünyalarına dokunan hiçbir şey yoktu bunların. Ama ne zaman ki dünyaya dokunan bir iş yaptılar bunlar, yok şöyle, yok böyle cihattır, falandır, filandır, kimin demokrasi adına, e, kanlar döküldü. Kanları döktün, bu sefer FETÖ'yü kötülemek için diyorlar ki, işte bunlar şöyle şöyle batıl akidelere sahip insanlar. Yani onlara karşı savaştığınız saftaki insanlar acaba hangi akidede? Bir de ona bak. Onlardan hiçbir farkları yok akide olarak. Belki daha beter şeyler de var yani. E şu an şu an Amerika'nın, İsrail'in bir numaralı bir numaralı, Orta Doğu'daki bir numaralı piyonu. Onların namına işte siyasi göstermelik e, hareketlerle e, İslami kesimden de Müslüman e, halktan da desteğini alarak sanki güya Amerika'ya karşı çıkıyormuş gibi yıllarca bu tiyatroyu İran'da oynadılar ama insanlar hiç bunları düşünmedi. Yani 8 sene, 10 sene, hatta 20 sene insanlar hep bu tiyatroyu seyretti. İşte İran Amerika'ya kafa tutuyor falan filan. Hiç alakası yok. Amerika kendi havlatıyor onu. Kendi koydu, kendi havlatıyor. Onun üzerinde Orta Doğu'da daha farklı işler yapıyordu. Şu an işte Hümeyni gitti, Ahmeti Necat gitti, şunlar gitti, bunlar gitti. İran'ın fonksiyonları yapması gereken şeyler tamamlandıktan sonra onun yerini başkaları aldı. Şu an Türkiye'de bir kutuplaştırma çalışması var. İşte Atatürkçüler, Tayyipçiler. Yani bir taraftan Atatürk namına, yani dine dinmiş Atatürkçülüğü, bunun karşısında da Tayyip'i dine dinmiş, Tayyip sevgisini dine dinmiş insanlar oluşturuyorlar. Yani en ufak bir da yine insanlar birbirine düşünmeye müsait ortamı her zaman bulunduruyor. Yani o e, cepte olan yedekte olan silahı yani bütün e, emperyalizmi uyguladığı ülkelerde böyle kutuplaştırmaları e, yapmadıkça bir tarafı asla yüceltmez Amerika. Yani desteklemez. Burada da alternatif, ona mukabele edebilecek e, malzemeleri, verdiği grupları oluşturduktan sonra bunlara bu imkanları veriyor. Yani ciddi bir gerilim var. Belki görmüyorsunuz ama ciddi manada bir gerilim var. insanlarda, halk sınıflarında gruplaşmalar var. Ee, Allah Müslümanları aleyhlerine tuzak kuracak içteki ve dıştaki düşmanların e, şerlerine muhafaza buyursun. Ee, yani bu fitneler geldiği zaman e, yıktığı şeyler telafi edilmez oluyor. Yani Suud'da da benzer oyunlar var. Daha değişik. Yani halk çoktan bozulmuştu Suud'da. E, yönetimde o bozulan halka göre, onlara layık bir yönetim oldu şimdi. Tamamen küfür yasaları, küfür hükümleri münafıklar eliyle orada yürütülüyor. İşte en son bir haber vardı, e, ne derece doğru bilmiyorum haber ama bu tip şeyler oluyor. E, pek çok ilim ehli, vaizler e, Allah'ın dininin gereği olan bazı şeyleri açıkladıklarında Nasıl Türkiye'de vardı yani mesela bir müftü fetva veriyordu ee, işte düğünde kadınların oynaması caiz değildir falan diye böyle bir fetva veriyordu. Bunu hem medya vasıtasıyla e, sürpriz ediyorlardı arkasından soruşturmalar başlatıyor ya açığa alıyorlar hatta iş hapse atmaya kadar gidiyordu. Böyle çok görevden alınanlar oldu vesaire. Suud'da e, adam kadın erkek karşı konserlere katılmak caiz değildir dediği için bir tanesi içeri atılmış. Yani bu konserlerin kendisi zaten caiz değil de, müzik zaten haram da. Bir de kadın erkek karışıklık var. Yani bunun caiz olmadığını söylediği için böyle, yani böyle çatlak ses, onlara göre çatlak kabul edilen sesleri bastırıyorlar, içeri alıyorlar. Hapisler ilim ehliyle doldu şimdi. Yani hakkı söyleyenlerle doldu. Ee, akidelerini, menheşlerini Allah bilir ama sonuçta e, hak söz her zaman hak sözdür Kimden gelirse gelsin. Bazen e, bu bahsettiğimiz müftüler işte Maturidi, Eşari, hatta Sufi de olabilir. Hakkı söylüyor. Cübbeli Ahmet bazen Hakkı söylüyor. Yani biz Cübbeli Ahmet söyledi diye Hakkı inkar edemeyiz. Hak söyleniyor birileri tarafından. Biz Hakk'a düşmanlık yapılmasından rahatsızız. Mesele böyle. Yani e, Suud'un başına büyük bir bela gelecek. Hadislerde bildirilen e, durum yaklaşmışa benziyor. Nedir hadiste bildirilen durum? Kudüs'ün umranı. Medine'nin harabı. Kudüs'ün umranı yani Orta Doğu'da, Arap Yarımadasına hareketlenme, işte İsrail'in e, geliştirilmesine yönelik. Yani Suud'un İsrail'le yaptığı yatırımlara bak. İşte bir şehirden, ada şehrinden, ada ülkesinden bahsediyorlar. Yani burayı imar etmekten falan. Yani bu Kudüs'ün de imarı manasına gelir. Yani Suud onlar destekliyor. İsrail'le büyük e, yapılanma içerisindeler. Bir taraftan da Suud'un kendisine bakıyorsun. E, bu halk buna fazla sabretmeyecektir. Yani bir kesim istiyor münkeratları. Bir kesim bundan memnun değil, razı değil. Orada da bir, bir takım fitneler bekliyor. Yani. Hadislerde bildirilen şeyler var. Medine harab olacak. Medine içindeki <gülüyor> münafıkları demirci körüğünün e, paslarını atması gibi içinden atacak. Orada sadece iman edenler kalacak. Neden kalacak? Çünkü orası Medine. Yani Allah'ın sevdiği, Resul'ün sevdiği bir belde olduğu için. <gülüyor> Ama kalınacak bir tarafı olmayacak Medine'nin. Yani dünya ehlinin, nifak ehlinin kalmak isteyeceği bir yer olmayacak. Böyle harap olacak. Kudüs'ün de umranı. Burası gelişecek, şehirleşecek, modernleşecek yani. Bu kıyametin alametlerinden birisi. Bunlar olduktan sonra daha başka şeyler var. Arkasından bekleyen daha büyük e, hadiseler var ama e, konumuz bu değil şu an. Yani biz e, bu tür e, büyük fitnelerin eşiğindeyiz. Yani tablo, görünen tablo bunu gösteriyor. Bir toplumun kendisi e, mazeretlerinin kalmadığına, Kendileri şahitlik etmedikçe Allah onlara bir bela vermiyor. Ya Bu ne demek? İnsanlar bile bile münkerin münker olduğunu bile bile bunu işleyecekler. Türkiye'de bu oluyor. Falan ülkede oluyor, filan ülkede oluyor. Suud'da da oluyor. Yani insanlar farkındalar ama kendi istekleriyle dünya hayatını istiyorlar, fıskı fücur istiyorlar, küfrü imana tercih ediyorlar, fıskı takvaya tercih ediyorlar vesaire vesaire. Yani bunu e, bilinçli bir şekilde yapıyorlar. Mesele cehaletten ibaret değil yani. Bile bile işlenen e, ciddi cürümler var. Hele sonraki nesillere bırakılacak güzel bir miras yok. Yani sonraki gelen nesiller düzgün fıtratlı nesiller olmayacak. Daha şimdiden çocuklardan görüyorsunuz yani. Genel toplumdaki e, seyirden bahsediyorum. Fıtratı düzgün çocuk. Çocuk seviyesinde yani. Daha büyüklerin fıtratın bozulmasından bahsetmiyoruz. Aklı başına gelen yani dili dönmeye başlayan, sağını solundan ayırmaya başlayan çocuk fıtratı e, bozuk bir halde. Şu an toplumda bunları görüyoruz. Siz bu nesilden ne beklersiniz? Allah'tan mı korkacak? Yani toplumun direğini, fıtratı, hayayı muhafaza eden şey Allah korkusudur, insanın fıtratıdır, vicdanıdır. E bunlar yok ediliyor. Hangi değerlerle korunacak? Sen polislerle, kolluk güçleriyle, zaptalarla kötülüğün önüne asla geçemez hiç kimsenin görmediği yerde bir takım değerleri varsa insanın, imani değerleri varsa fıtri değerleri varsa ancak o kimse kötülükten korunandır. Ama kötülükle baş başa kaldığı zaman, yanlış işlerle baş başa kaldığı zaman hurra hellum cerra atlayan bir insan daha çocuk yaşlarda bu seviye gelmişse yani o toplum ne hırsızlıktan, hırsızlığın önüne geçebilirsiniz, gaspın öne geçebilirsiniz ne zinanın, hatta cinsel sapmaların her türlü kötülüğü yaygınlaşması demektir. Bunların e, güzel görülür hale gelmesi demektir. İşte bunlarda olduğu zaman Allah bir topluma, bunlar genel hal e, olduğu zaman Allah o toplumları umumi bir azapla azaplandırır ve bu kötülüklere zamanında engel olmayanlar imkanı varken bu imkanları terk eden kimseler de samimi bir şekilde dua da etse bunların duaları dahi kabul edilmez hale gelir. Hadislerde bildirildiği gibi. Yani Bizim münkere karşı elimizden geldiğince bunların umumlaşmaması için, genelleşmemesi için elimizden geldiğince bir takım çaba, gayret içerisinde olmamız lazım. Gücümüz neye yetiyorsa. Şu an yani elle münkere karşı çıkma gibi bir imkanımız söz konusu değil. Elle kime karşı çıkarız en fazla? Kendi çoluk çocuğumuza. Kine sözümüz geçiyorsa onlara. Devlet olarak böyle bir yapımız yok. Ee, dille dille bizi dinleyen dostlarımıza, yakınlarımıza, sözümüze itibar edenlere iyiliği, emir, kötülüğü yasaklamada bulunuruz. Veya e, kitap, sohbet, vaaz nasihat gibi e, konularda maddi manevi destek vererek burada yardımcı olmaya çalışırız. Yani üstümüze düşeni bu şekilde e, telafi etmeye çalışırız. Hiçbir şeye gücümüz yetmediği takdirde en büyük cihadımız kalbimizle kötülüklere buz etmemiz olacaktır. Yani o haller kıyametin yaklaştığı zamanlarda bildirilen durumlar. Yani eline karşı çıkamayacaksın, dilinle de karşı çıkamayacaksın. Yani dilinle söylemen suç olacak. Yapamayacaksın bunu yani. Dilin de gücü yetmeyecek. Orada sadece kalbinle o işi kötü görmen, haram görmen, haram haram olarak bilmen kalacak ki kurtaracak olan budur. Bu sebeple sağlam akidenin, düzgün akidenin yayılması, ilmin yayılması burada çok önemli. Kişi ilimle kurtulacak. Kötülüğü işlese bile bir kimse eğer onun haram olduğunu biliyor haram olduğunu itiraf ediyor bundan dolayı suçluluk duyuyorsa bu bile e, bin ehven kalacak. Bu bile ehvendir. Çünkü öyle bir hal çiziliyor ki bize kötülük, kötülük olarak görülmeyecek. İçki içmek haram olarak bilinmeyecek. Bak müzik mesela. Müzik kim haram kabul ediyor ki? Kim kötülük olarak görüyor ki? Açılıp saçılma. Kim kötülük görüyor ki? Namazı terk etme. Kim kötülük olarak görüyor? Orucu terk etme. Bunları kötülük olarak gören yok. Yani kötülük, kötülük olarak görülmekten çıktı. Yani harama buz, haramı haram olarak bilme, isyanı isyan olarak bilme. Bu duygu kayboluyor yavaş yavaş. Bunun kaybolmasının öndeki en büyük engel yani en azından kalple bu uzun yerine gelebilmesin ilmin, sayı ilmin yayılması gerekir. Yani bir kimse yani madem günaha müptelâ olmuş bizim toplumumuz. Tamam günah var, günah günah olarak bilsin. Hiç olmazsa bunu muhafaza etsin. Kötülük kötülük olarak bilsin. Buradan sonra inşallah ilerisi de hayra doğru gelişme gösterir. En azından ilmi olarak bunun Doğrunun bilinmesi gerekiyor. Nisa 93. ayeti 1399 İbn-i Nebi Sallallahu Aleyhi sellem şöyle buyurdu. Kıyamet gününde öldürülen kişi, kendisini öldüren kişinin perçemi ve başından tutmuş kesilen boyun damarlarının kanları da fışkır halde huzura çıkar. Katilini arşa kadar yaklaştırır ve Rabbim bu adam beni öldürdü der i̇bn Abbas radiyalanmaya katilin tevbesinden bahsedilince kim bir mümini kasten öldürürse Nisa 93. ayetini okudu ve bu ayet indirilden, indirildiğinden beri nesk edilmiş değildir. Ona nerede tevbe olsun dedi. Bunu Nesai, Tirmiz, İbn-i Mace, Taberi tefsirinde ziyal maktze, Muhtarede Ahmet, i̇bn Bişeybe, Abd bin Hümeyd, hümeyd e Taberani, Ebu Tahir el-Mukallis, Esbehanet tergiptir rivayet etmişler. Elbani Es-Sahiyye'de muhbir bin hadisayül müsnet'te tarcih etmiştir.'' Yani bu kimse e, yani adam öldüren bir Müslümanı kasten öldüren bir adam tebe esse dahi bir kıssas var yani bundan kurtulamaz. Hadis-i ve Müslim'in şartlarına göredir. 1400 saat bin Ubeydeden bir adam İbn Abbas radıyallama geldi. Mümin birini öldürene tebe var mıdır dedi? İbn Abbas radıyallama yoktur. Onun yeri cehennemdir dedi. Adam gittikten sonra yanındakiler sen bu şekilde fetva vermezdin yani katilin tevbesinin olmayacağı böyle bir şey sen söylemezdin dediklerinde İbn-i Abbas radiyalanma dedi ki bu adamın çabuk öfkelenen biri olduğunu ve mümin birini öldürmek istediğini düşünüyorum dedi. Adamın peşinden gidip baktıklarında gerçekten de öyle olduğunu gördüler. Yani katilin tevbesi olduğunu söyleseydi bu adam birini öldürecekti. Böyle kafasına koymuştu. Bu, bu eser Bukhari ömrüsünün şartlarına göredir. İbn-i Şeybe ve Ennehas Ennasih da rivayet etmiştir. Bugünkü Nisa suresinden son olarak Nisa 176. ayeti 1401. Bera bin Azib radiyallahu anh'tan birisi aleyhi ve gelip şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü sana Kelale'nin mirası hakkında soruyorlar. Yani Kelale ölüp de kendisinin varisi olmayan kimse, geride varis bırakmayan kimse. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sana yaz ayeti yeter buyurdu. Rabi Ebu Bekir dedi ki, Ebu İshak Es-Sebi'yi Rahimullah dedim ki, Kelale öldüğünde geride çocuk ve ana, ana baba bırakmayan kimse midir? Dedi dedim dedi ki böyle olduğunu sanıyorlar. Bu hadis Müslim'in şartına göredir. Bunu Hatip el-Esmaül Mübheme'de, Ahmet bin Amber, Taberi tefsirinde, Ebu Davud, Tirmizi, Ebu Yala, Mücemi Taberani, Ruyani Beyhak rivet etmişler. Muhbil bin Adicam-ı Said'de tercih etmiştir. Allah izin verse, bir sonraki derste Maide Suresi, 24. ayeti ile Maide suresinin tefsirine geçeceğiz. <gülüyor> Subhanekallahumma ve bihamdik ve elhamdülillah ente el-lahü ente vahdeke ve estağfuruke ve töbüleke.